Allah Teala, göğün yedi kat olduğunu buyururken atmosferin yedi katlı olmadığını iddia edenlere ne dersiniz? وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا ف۪يهِ عَرُجُونُ لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمُ مَسْحُورُونَ لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا buyuruyor ki Allah Azze ve Celle onlara biz semadan bir kapı açsak oradan çıksalar veya melekler oradan bir öğle vakti yürürseler çıksalar yine derler ki Peygamber bizi sihirledi yine inanmazlar. Bütün delilleri bunların önüne serseniz ختم ala على bihim. Allah Azze ve Celle küfürde öyle isyana, öyle tuğyana daldılar ki hakikati görmüyorlar, göremiyorlar. Kur'an-ı Hakim, Fekalahu inne seba semavat buyuruyor. Allahu Teala. Yani 7 kat semayı yarattığını bize haber veriyor, değil mi? 7 kat. Fekalahu inne seba semavatin fi yumin buyuruyor. Yine Mük'suresinde elledi khalaka seba semavatin tibaka. Ma tara fi halqir <gülüyor> rahman min tafavut. Üçüncü ayet-i kerime. Peki yedi tane böyle ayet-i kerime var. Yedi kaç semadan bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar ne zaman bu ayetleri okuyor? On beş asır önce. İlkokulda bize dediler ki, İlkokuldaydı, ilk mektepteydi. Bize dediler, atmosferde yedi tane tabaka var dediler. Peki bunların isimlerini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vermedi. Bunların isimlerini İslam alimleri vermedi. Atmosfer dediler. Atmosferde 7 tabaka var dediler. Bunları saydılar işte herkes bilir bunları. Yani sosyal medyaya, Google'a yazsalar orada bile bunları görürler. Atmosferde 7 tane tabaka var. Peki Kur'an-ı Hakim ne buyuruyor? 7 kas semadan bahsediyor. Yani bunlar, bunu gördükten sonra bu ayet-i kerimeleri okuyunca Gelecekler iman edecekler Diyecekler ki ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem insanlar Bugün modern rasathanelerde Bunları ancak tespit edebildiler Şu kadar birim adamı toplandılar Şu kadar çalıştılar Şu kadar emek sarf ettiler Neticede Bu hakikate ulaştılar Ama Kur'an-ı Hakim 15 asır önce Bunları bildirdi, bunları duyurdu. Neden? Çünkü yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Cell dedi. Fakat şunu söyleyeyim. Bilimin söyledikleri kesin değildir. Bugün söyler, yarın onu değiştirir. Yarın yeni bir şey ortaya çıkar. Başka gün başka bir neticeye ulaşır. Yani bilimde enli bir değişme özelliği hususiyeti var. Ama Kur'an-ı Hakim'in söyledikleri mutlak, muhakkak doğrudur. Onun için Kur'an-ı Hakim'in bilime götürme ayetleri bilim bunları doğrulasın böyle bir şey zillettir olmaz olamaz böyle bir şey allah Teala'nın ayetleri mutlak ve muhakkak doğrudur bilim doğruya ulaşınca Kur'an-ı Hakim'in doğrusunu tasdik etmiş olur yani tasdik etmiş olur derken o hakikate o zaman ulaşmış olur yani evet atmosferle anlayabiliriz ama ulema farklı da anlamışlar. Yani galaksi, samanyolu buradaki tabakalar bu şekilde anlayanlar da olmuş. Sema, semavat, semavat deyince bütün galaksiler, yıldızlar bütün bu sistem anlaşılır. Evet bu bağlamda anlayanlar da olmuş ama atmosfer onun tabakaları bu şekilde de Anlayabiliriz. En doğrusun kim bilir? Allah Azze ve Celle bilir. Allah razı olsun.